Bismillah ve'lhamdülillah ve'l-salatu ve'l-salamu'na Resulullah. Vel ışrune, 21. Ders Ed-Tullab Keyfe hâluke ya ustazena Ey hocamız Halin nasıl? Nasılsın? Harfini da Muza'fun ile kelimenin başına geldiği zaman muzafımız muzaf, yani izafet terkini başına geldiği zaman muzaf kelimeyi ne yapardı? Nasb ederdi, değil mi? Ya rabbel Alemin gibi. Ya resulullah gibi. Ya abderrahman gibi. Usta zenayı nasbetmesinin sebebi bu. İzafet terkibi olması. Buna bir işaretlerim geçelim. Üzerinde konuşulmaya fazla gerek yok. El müderris bi hayrin Ahmedullah'a ve eşkuruhu. Hayır üzereyim, hayırlayım, Allah'a hamd ediyorum ve ona şükrediyorum. Hemen burada da bir paragraf açalım. Daha sonra söylemeyi anlatabilirim. Biz Ahmed'u kelimesini görürken fiil, vezni ve isim demiştik. Gayrimuhsalif olduğunu izah ederken. Birinci illeti neydi birinci illeti? Alem dediğimiz özel isimli. İkinci illeti de fiil, vezniydi. Bakın Ahmed'u işte bu Hamide Yahmed'dan Ahmed'u. Hamd ediyorum. Sena diyorum, yüceltiyorum. Manasına. Allah'a Allah'a hamd ediyorum. Fiil vezni şimdi anlamış olmanız gerekir. Yahmedudan ben hamd ediyorum. Ahmed'u. <gülüyor> Ahmed'un Ahmed Evet. Hani demiştik ya fiil vezni. Neydi fiil vezni? İşte bu. Muzaraat harfi olan bir siganın e, alınışı. O birisi isim verilmiş. Tamam Geçelim. Allah'a hamd ediyorum ve ona şükrediyorum. Eşkuruhu ona şükrediyorum. Ene ma era Harune Ben Harun'u göremiyorum. Elem yahtur Elem yahtur E istifam hemzesi Lem yahtur Hazır olmadı mı? Gelmedi mi? Muzari fiilin başına gelen lemdir bu. Buna cahd mutlak edat denir. Sadece bu kadar söyleyeceğim. Çünkü konumuzun tamamı lem ve buna benzer olan cahd-ı mustaharak edatı lemma. Onları ders içerisinde göreceğiz. Ne yapar bu edatlar? muzarifin fiilin başına geçtiği sonunu cezme derler. Cezm 15 tane cezmedatından birisidir lem. Bir de gene bu ders sesine göreceğiz lemma. Başına geldiği muzari sonunu cezmeder. Ben yani demiştik ki isimlerde merfu mensup mecbur olur. Fiillerde merfu mensup meczum olur. İşte o meczum hale bir örnektir bu. 15 tane cezmedatı vardır. Onlardan birisi de lem'dir. İsmi caht mutlaklı isimlendirilir. E, 24 sigalı çekimde Manası ise gelecek gelmedi mi olumsuz yapıyor. olumsuz ve maziye çevirir gelmedi mi gelmiyor mu gelmeyecek mi değil gelmedi mi mahadara yani mahadara manası devam tullab nam innehu lem yahdur il yame evet şüphesiz ki o bugün gelmedi lem yahtur İltigay-ı dolayı lem yahduri diye okuduk. Deriz ve eyne istiqauhu selasetü ve onun üç arkadaşı nerede? Estiqa'uh mübdeda. Esselasetü ise onun sıfatı. Üç arkadaşı. Tullab hum eyden lem yahduru Onlar da gelmediler lem yahduru cezm halde çoğulda gene ref alametinin düşmesiyledir. Mıdıriz? E <gülüyor> tarifu neyine dehebu? Onların nereye gittiğini biliyor musunuz? Ahadutullah öğrencilerden biri ezunlu ennehum dehebu ile almetari listikbali reisi listikbali ve es-sehumu allazi yati li yawm ila al-medinatil munawwarati li ziyarati mescidir rasulillahi mescidir rasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Uzun bir cümle. Önce bir tamamını söyleyeyim, sonra parça parça gideyim. Zannediyorum ki onlar Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidini ziyaret için Medine-i Münevvere'ye bugün gelen reislerini karşılamak için havaalanına gittiler. Ezonu <gülüyor> zannediyorum ennehum ki onlar veya onların yaptığını ettiğini zannediyorum. Zehbu ilel metâli. Havaalanına gittiğini. Ne için? Listikbali <gülüyor> reisihim. Reislerini, başkanlarını, liderlerini karşılamak için havaalanına gittiğini. Hangi reislerini? Ellezi ile geldi. ellediği yetil yevme iler <gülüyor> medinetil münevverati. Medine-i münevvereye bugün gelen reislerini karşılamak için havalarına gittiler. Gittiklerini zannediyorum. Peki o gelen reisleri ne için geldi Medine'ye? Liziyareti <gülüyor> mescid-i rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulün mescidini ziyaret için Medine'ye gelen, bugün gelen Bey istikbal karşılamak için havaalanına gittiklerini zannediyorum. Peytum. <gülüyor> Maşallah. Hmm. El-müdaris, <gülüyor> "Ektebtumul ya ebnai, ey oğlarım, ödevleri yazdınız mı?" Tullab, "Naam, katabna." Evet, yazdık. Ali, "En lem ektub." Ben yazmadım. Elm ders limem ya bu Ey oğlcuğum niçin yazmadın? Lem tektub tıp. Le enni derse fahimit dersa, lim fahm dolayı Lem, lem fahimit derse Çünkü ben dersi anlamadım. Ma hu ve şeyu ldi lim tefhim hu fid dersi. Derste anlamadığın o şey nedir? Eksik, de, Bakayım de dersin. bir. Eksik Mellezi Mellezi lem tefhemhu fit ders. Evet, derste anlamadığın şey anlamadığın nedir? Tamam. Ellezi burada bende ma ellezi manasına geldi. Sizde Bakayım. Ma huwa şey. Ben de huwa şey geldi. Sizde şey siz geldi. Ma nedir? Ellediilem tefhamhu. Anlamadığın. Fi ders, derste anlamadığın nedir? Şimdi doğru şey şey biraz da açık olmuş. Yoksa sizinki eksik de olsa mana çıkıyor. Anlamadığın nedir? <gülüyor> LEM EFEMİL FARGA beynel L ismiyeti İSMİYETİ VEL CÜMLETİL FİALIYETİ Evet İsim cümlesi ile fiil cümlesi arasındaki farkı anlamadım El fark fark LEM EFEM anlamadım ABBAS KESİRUN MİNE TULLABİ LEM YEFEMÜ haza. Bunu anlamayan öğrenciler çoktur. Entum minhum? No, Kısmen. <gülüyor> Peki. O zaman şimdi anlayacaksınız inşallah. Abbas da Ali'nin bu anlamadığı hususun çok öğrenci arasında anlaşılmadığını ifade etmiş oldu. O zaman ne oldu? Bir başka öğrenci daha müdahale etti. Hüseyin dedi ki Söyledi: "Ekvatyalılar, yedirsin fil, medrese taneviyeti, an haza, velem yarif ne? Bu da uzun bir cümle. Önce bütün sonra parça parça tercüme edeyim. Lisede okuyan kız kardeşlerime bunu sordum ve e, onlarda bilmediler. Veya bilemediler. Seel tu sordum. Ekhwati kız kardeşlerime sordum. Hangi kız kardeşlerime? Ellai, ellati manasındadır bu. Ellat, ellati'nin çoğu ellati, ellai de vardır. Bunun birkaç tane kullanımı var. Ellati manasına. Hangi kız kardeşlerime? Yedrusna ne film adresi? Tısaneviyeti. Lise de okuyan Kız kardeşlerine sordum. An ha da bunu sordum. Bunu veya bunun hakkında sordum. Ve lem ya'rifne. Bilemediler. Bilmiyorlar olabilir mi? Olmaz. Yani lem ne yapar? Lem muzarif film başına gelince manayı maziye çevirir. Kesinlikle. Ondan olay bilmiyorlar değil, bilmi, bilmediler veya bilemediler. <gülüyor> El müdarris se'ashrahu <gülüyor> lekum. Hâdet derse merreten uhral âne <gülüyor> Iğsıl veçhek <Vajhik> ya Ömer <gülüyor> Ukruç <gülüyor> <gülüyor> Se eşrehu lekum Hâdet derse merreten uhral âne Şimdi Bu dersi size bir kez Daha izah edeceğim Şerh edeceğim İsme'u Dinleyin El cümletül ismiyetü Hiyel cümletülleti evvelu hasmun İsim cümlesi evvelinde yani başında isim olan cümlenin ta kendisidir. Evvelinde başlangıcında isim olan cümledir yani isim cümlesi. Nahvu <gülüyor> mesela örneğin Esseyyâretü cemîletün cümlesinin evvelinde Esseyyâre var isimdir. Hamidun meridun cümlesinde de İsim cümlesi de çünkü başında evvelinde Hamit var. Amiretü müçtehidetün cümlesinde de evvelinde isim olduğu için bu cümleler nedir? Her isim cümlesinin örneğidir. Feküllü cümletin min hazel cümeli evvelu hesmun Evet. Ve bu cümlelerden her cümlenin evveli başlangıcı isimdir. Hadehi Min hadil cümleyi bu cümlelerden her cümlenin evveli. Vaaleküm salam buyur. O zaman devam edek. Feküllü cümletin min hadil cümeli evvelü ha ismin. Şimdi evvelü ha'daki ha nereye gidecek? Bu cümlelerden her cümle dedik ya ona gidecek işte. Hani cümlelerde her cümle var ya, işte onların evveli isimdir. Başlangıcı, ilk kısmı isimdir. Mesela Hamidun hu derdik ya veya Hamidun Kalemuhu kesirun gibi. Hamid var ya Hamid, onun kalemi çoktur manası. Onun gibi. Ha oraya gidecek. Ha evet. Feküllü cümletin min hazel gidecek. Bu cümlelerden her cümlenin evveli başlangıcı, ilk kelimesi Nedir? İsimdir. Bundan dolayı bu cümleler ne denir? İsim cümlesindir. Ve devam. Ve huvel u. Ve işte o evvelindeki isim var ya o müptedadır. Vel ismu sani huvel haberu İkinci isim ise birincisi de ikincisi de isim. Hamidun Meridun. Meridun isim değil mi? İsim. İkinci isim ise huvel haberu. O haberdir. Kısım yani üç tane ikinci kısım fark etmez ben de isim siz cüz iki tane şey ikinci kısım veya ikinci isim ise haberdir haberin kendisidir öyle değil mi birinci cümleye bakalım es-sayıyara tu birinci kelime buna isim diyoruz buna dedik aynı zamanda Cemilet'ün ikinci kısım nedir o haber ikinci isimdir haberdir evet Kastetli o. el müpte u vel haberu merfu'ani fehimtum müptüda ve haber merfudurlar. Anladınız mı? nam fehimna huceyden. Evet. Onu iyi bir şekilde anladık. ene lemma efhem abbas gale abbas ene lemma efhem. Ben henüz anlamadım. Buradaki lemma da gene lem gibi cezmedatlarındandır. cezmedatların ikincisidir. Cahtı mustarak diye isimlendirilir. Ve henüz anlamadım. Lem ile kullandığımız cümlenin başına henüz ekleriz. Anlamadım. Henüz anlamadım. Yani şimdiye kadar anlamadım. Anlamam için bir, bir miktar zaman veya izah daha düşecek Az kaldı evet. Ene lemma efhem. Lem ne yaparsa lem da aynı şey yapar. Sonunu cezmeder. Ben henüz anlamadım. Gulte İnnel müptede e ve habere merfu ani sen dedin ki mübteda ve haber merfudur. fe man el merfu, merfudun manası nedir? <gülüyor> el merfuu öyleyse merfudun manası nedir? El merfu'u huvel ismul lezi fi ahrihi dammetun. Merfu ahirinde yani sonunda ahar değil vakti. Ahrihi ahirinde sonunda isim olan merfu yani bir daha toparlayalım. El merfu'u huvel ismul lezi fi ahrihi merfu ahirinde damme olan isimdir. Ahirinde sonunda damme olan isimdir. Sonu dammeli olan isim merfu demektir yani. Evet. Damme ötre aynı şey. Nahbu örneğin el müderrisu el kitabu el babu gibi. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Geçiyorum. Abbas el ana fehimtu. Şimdi anladım. El müderris emmel cümletul fi'eliyetu fiil fiil cümlesine fiili cümle veya fiil cümlesine gelince emma kullanıldı. Ne yapardık? Bunun cevabında fe gelirdi. Fehiyel cümletul leti evveluha fi'olun Fiil cümlesine gelince o evvelinde fiil olan cümledir. Başlangıcında başında fiil olan cümledir. Nahvu Dekhalel müderrisu. Başlangıcı evveli Dekhalel. Gale el müdiru. Gale ile başladı. Yektubu talibu. Yektubu ile başladı. Değil mi? Fafi külli cümletin min hazihil cümleti kelimetani bu cümlelerden hepsinde İki kelime var. Kelime tâni. El kelimetül uûlâ fiulun ve el kelimetü sâniyetü smûn. İlk kelime, birinci kelime fiildir ve ikinci kelime isimdir. Bakalım öyle mi? Dehale fil el müderris isim. Hakeza gâle ve müdür, yektubu ve talibdi bu şekilde. Doğru mu? birinci cümle fiil ikinci cümle isim devam edelim ve hadal ismü ladi yetti hadal fiil ismuhu el fa'ilu ve hadal ismü ladi yetti hadal fiil ismuhu el fa'ilu evet bu e, daha doğrusu fiilden sonra gelen bu isim var ya onun ismi İsmuhu'daki hu zamiri ve hadel ismü lezi yetibâdel fiiliye gelir. Oraya aittir yani. Fiilden sonra gelen isim var ya bu isim. ismuhu. Onun ismi el fail. Faildir. Fiilden sonra gelen kelimenin ismine ne denirmiş? Fail. Yani fiili eylemi işi yapan. El failü merfûn. Fail ise merfûdur. E fahimtum. Anladınız mı? Fail merfudur. E ya aykhan? Ya merf'u te. Fail merfudur. Ne? Fail merfudur. <gülüyor> merfudur. Bu kadar <gülüyor> basit. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> et nam naam fahimna, Evet. Allah'a hamd olsun. Anladık. Ali, ya ustadu Kulte kable youmeyni innel kelimete selasatu aksamin Ey hoca iki gün önce dedin ki şüphesiz ki kelime 3 kısımdır. Gale fiilinden sonra mastar manasına inne de gelir demiştik. Bunu şöyle de tercüme edebiliriz. Ey hoca iki gün önce kelime 3 kısımdır dedin. Mahiye. Onlar nedir? Ennesi nesitü Ben onları unuttum. Men yarifu haza. Der müderris. Bunu kim biliyor? Ene. Haşim cevap verdi. Ene. Ben biliyorum yani. Aksamul kelimeti. El ismu. Vel fi'lu. Vel harfu. Kelimenin kısımları, aksamı Aksam kısmının çoğulu. Kısımları şunlardır. isim, fiil ve harf. Evet. Kelime bu üçünden oluşur. Bir kelime ya isimdir ya fiildir ya harftır. Şimdi bunlara örnek verecek. Hati misalen likulli vahidin minha ya amru. Ey Amr! Onlardan her birisi için bir misal getir. Amr el ismu nahvu Kitabun ve kalemun ve talibun ve raculun ve müdresul. İsmin örneği şunlardır ilakhir kitap kalem falanca. Vel fiilun ahbu harce ve secede ve yecilisu ve yagsilu ve ktip ve qra. Fiilin örneği ise iki tane mazi iki tane muzali iki tane emir fiil söyledi. Fehimtum. Yeah. Güzel. Ceyhid Ahsentum. Ve harfunah bu. Harfin örnekleri ise fi ve ila ve min. Bunlar harfü cerler, cerer harfleri. Ve nam ve la Bunlar da evet hayır manasında harfler. Ve len ve lem Bunlar da nasp ve cezm harfleri. Ve sinu kemafi se a fiiline geldiği gibi sin harfin zamanında. Yani muzariyi müstakbile çeviren sin harfi. Se akulü. se eşteri, se ne kulu, se nedir ha bu ilah beyit inşallah bayan Galil. <gülüyor> El müdarris ahşente ya amru ey amur, afarin güzel yaptın ister hu az bir miktar istirahat edin Emir fiil. hu istirahat edin bu neb dersel cedi de filısettin Gadimeti gelen kısımda gelen bölümde yeni derse başlayacağız başlıyoruz bu Haşim Eğercı Ali müdiru inmekkkete yağustaldu Ey Hoca müdür Mekke'den döndü mü lemma sadece bu kadar lemma Henüz dönmedi manasına. Bunu da göreceğiz derste. Lemma'nın tek başına kullanılması caizdir. Yani cez molunun kullanması, kullanmaması, gizlenmesi caizdir. Lemma, henüz dönmedi manasında Seyyar <tuh> civu bade yevmeyni <language> inşallah, inşallah iki gün sonra dönecek. Bade, 5 dakika sonra, el müderris Neb en nebdeud dersel cedide. Yeni derse başlayalım mı? Et mehlen ya ustadu. Bekle hoca. Lemma nektub ma ketepte ales sebburati. Yaz tahtasına yazdığın şeyleri henüz yazmadık. Lemma nektub. Fiile göre vermiş oluyor. yani e, raca dedik dönmedi. Lemma Yerciy yok. Yerciğin gizlenmesi caizdir. Temarino Dersle alakalı, bu parsel alakalı. Bunu da okuyalım bırakalım inşallah. Ecibani ile i latiyeti gelen soruları cevapla Eyne zehebe Harun ve istigavuhu Harun ve arkadaşlar nereye gittiler? Limelem yektub aleyyunul vacibati Ali niçin ödevleri yazmadı? Ma şey şeyu'llezî lem yefhemhu Aliyyun. Ali'nin anlamadığı o şey nedir? O bir... şey yok mu? <gülüyor> <Mellezi> mi? <gülüyor> Melledî lem yefhemhu <gülüyor> Aliyyun. Evet. O zaman sizin e, şeydekine göre, kitaptakine göre tercüme edelim. Ali'nin anlamadığı, şey. Ali anlamadığı nedir? Ali'nin anlamadığı nedir? Eş-Şerhül derse merreten uhra Öğretmen dersi bir kez daha şerh etti mi? Açıkladı mı? Yekfi inşallah. Hel innekum sual Ev sualeyin Dur dur dur.